Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi etma'in. Bugün Hz. Nuh Aleyhisselam'dan bahseden mühür sırasına göre Kur'an-ı Kerim'de önce Kamer Suresinin 9 ve 15. ayetlerini sonra da Araf Suresinin 59 ve 64. ayetleri arasında öne çıkan mesajları görmeye çalışacağız. Tarihin ilk çağlarındaki peygamberlerden bilhassa bahsederken bazı tarihçiler veya işte konuya daha bilimsel yaklaşmaya çalışanlar, işte Hazreti Adem'in yaratılışını, işte kadın nereden yaratıldı, Adem'den mi, işte o da başka aynı şekilde bir başka özden mi yaratıldı, işte o cennet neresiydi, Hazreti Nuhla ilgili işte bu 950 yıllık ömür bildiğimiz 950 yıl mı, yoksa işte bilmem çok eski yıl zıtlarda bu sürenin farklı bir yıl takvimine dayalı olarak aşağı yukarı 30-40 yıla denk geldiği gibi böyle tartışmalar e, yürütüyorlar haklılar çünkü işte onlar bu konunun uzmanları e, ve e, çalışarak bize hani e, en anlaşılır uçağın her çağın insanına e, efendim en e, kabul edilebilir anlaşılır şekilde e, anlatmaya çalışıyorlar fakat benim gayretimin bu olmadığını en baştan e, söylemiştim yine de arada tekrar etmekte yarar var e, bunun iki sebebi var e, benim yani o konunun o yönlerine e, çok odaklanmayışımın iki sebebi var. Birincisi ben ehil değilim. Yani ben bir tarihçi değilim, arkeolog değilim, dinler tarihçisi değilim. E, bir e, araştırmacı işte kütüphanelere kapanıp işte çok dinli bir şekilde bütün o Orta Nuh efsanelerini araştıracak bir araştırmacı da değilim. E, yani kendi yetersizliğim nedeniyle yetkin olmadığım bir alana girmemeyi tercih ediyorum. E, i̇kincisi de e, benim için her zaman işin pratik kısmı çok önemli ee, yani işte Nuh'un Nuh, e, 950 yıl değil de 40 yıl sürmüş olsa o davet benim için bir şey değişmiyor yani çünkü ben e, oradaki istikrara oradaki bütün olumsuz şartlara rağmen yani çok ciddi bir e, şey görüyor toplumdan şimdi ilk ayetimizde hemen karşımıza çıkacak böyle zorbalık görüyor o zorbalığa rağmen ve buna karşılık çok çok az kişi o sürecin içerisinde ona iman etmiş olmasına rağmen, ailesinin içinde, evinin içinde bile muhalefetle karşılaşmasına rağmen eşi ve oğlu tarafından işte hiçbir şekilde yolundan dönmemesi o ahlakı yani o, o da, görevini sürdürmesi ve ben bundan kendim için nasıl mesajlar çıkarabilirim kendi ahlakıma, kendi yaşantıma yani Nuh Aleyhisselam bana neler söylüyor günlük hayatta benim için bu kısım daha önemli Hemen hemen her konuda olduğu gibi ben burada da e, ameli açıdan yani tamam da biz şimdi ne yapacağız, <gülüyor> e, peki ne yapmalıyız e, gibi o kısma odaklanıyorum. E, dolayısıyla bu iki sebepten ötürü böyle bir takım e, entelektüel meraklarınız varsa veya magazinsel meraklarınız varsa dinleyicilerimiz bu konuda benden pek bir şey çıkmayacaktır. Onu en baştan ifade etmiş olayım. Ee, şimdi Kamer suresindeki bu 9-15. ayetler arasını Elmalı Merhum e, kısaca yani normalde çok uzun uzun anlatır e, tefsir yapacağı zaman fakat burayı böyle kısaca geçmiş. Ağraf suresindeki bölümde de hiçbir şey yapmamış sadece mealini yapmış geçmiş. Hiç temas etmemiş. Kıssalar konusunda biraz izlediği tutum budur Elmalı merhumun. Hatta işte kıssaları çalışmak isteyen genç arkadaşlarımız bazen bana soruyorlar hangi tefsire bakalım falan diye. Yani tefsirlerde ya hemen hemen hiçbir şey yok veya çok fazla İsrailiyat vardır kıssalarla ilgili olarak. Çünkü bizim medeniyetimiz bu konuda detaylara girmemiştir. Bir tek işte benim bilebildiğim, ben ayrıca tefsirci de değilim, bütün tefsirleri okuduğumu da iddia edemem, aşağı yukarı bir fikrim var yani. Benim görebildiğim kadarıyla Seyyid Kutup merhum en çok üzerinde durmuştur bu kıssaların. Bir de Mevdudi'nin Tarih Boyunca Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi diye iki ciltlik bir eseri var, o da biraz üzerinde duruyor çünkü Seyit Kutup sosyologdur asıl olarak yani dolayısıyla oradan da böyle bir takım toplumsal tespitler ve sonuçlar çıkarmıştır ben ama elmalıyı tercih ediyorum takip ettiğim tefsir odur hemen hemen her konuda öyle çok karşılaştırmalı falan tefsir çalışması yapmıyorum dolayısıyla elmalı bir şeyler söylemişse onları size özet olarak aktaracağım söylememişse de ben kendim ne diyebiliyorum yani buradan o ameli bakımdan hani neler çıkarabilir günlük yaşantımız için kendimce onları size aktarmaya ve paylaşmaya çalışacağım. Bunların için ifade ediyorum? Çünkü bu anlattıklarımı böyle ilmi, tartışılmaz kesin, nihai sonuçlar olarak görmeyelim diye. Sizler de bunlara bir şeyler ekleyebilirsiniz, bir şeyler çıkarabilirsiniz. Dindiniz için kişiselleştirebilirsiniz. Yani her birimiz için, mesela Nuh'un gemisi her birimiz için başka bir anlama gelir. Yani hayatın fırtınaları, hayatın sel dalgaları arasında boğuşurken bunu mecazi kabul edersek e efendim bizim için Nuh'un gemisi hangi anlama geliyor? E bizim hayatımızdaki karşılığı ne? Bu çok kişisel olabilir. Yani birimiz için kız kardeşidir. Birimiz için işte ne bileyim inançlarıdır. Bir başkası için e maddi imkanlarıdır. Yani e mümkündür. Dolayısıyla sizin için Nuh'un gemisinin ne olduğunu bilmek, ne zaman oraya sığınacağınızı e bilmek çok hayat kurtarıcı olabilir, boşuna enerji sarfiyatından, boşuna zaman kaybetmekten kurtarabilir baştan bunu bilirsek. Dolayısıyla bu anlattıklarımı siz de kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Bu girişten sonra Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlıyor ayet yani onlardan önce yukarıdan bir kıssalara temas edilmiş onlardan önce de muhum kavmi yalanlamıştı yani bu inkarın Peygamberleri tekzip etmenin, inkarın ve peygamberlerle şiddetli mücadelenin evrensel bir şey olduğunu söylüyor Cenabı Yani bu sana özgü değil. Peygamber Efendimiz'e mesela bu çok büyük bir tesellidir. Yani bütün peygamberler çok güzel hüsnü kabul görmüş ama peygamberimize gelince çok şiddetli bir muhalefet. O zaman peygamberimiz derdi ki yani ben bir şeyi yanlış yapıyor olmalıyım böyle olmadığını yani bu kasaların bir defa çok e, fonksiyonel bir işlevi bir defa en başta böyle var. Hepimiz için e, çok e, güzel bir tesellidir. Yani ben böyle herkesin çok beğendiği herkesin her anlattığını şak diye kabul ettiği biriysem yani karşımdaki kim olursa olsun hiç böyle e, muhalefet görmeden e, kabul görüyorsam vallahi kendimi sorgulamam lazım yani. Ne yapıyorum acaba bir şeyleri değiştiriyor muyum, dönüştüremiyorum herkesin hoşuna gidecek şekilde mi konuşuyorum. Hakikati net bir şekilde söylemiyor muyum diye bakmak lazım. Müslümanların kendi aralarındaki muhabbetten bahsetmiyorum. Yani inkarcılarla olan ilişkimizden bahsediyorum. Böyle bir girişle başlıyor. Yani onlardan önce Nuh'un kavmi de tekzib etmişti. Fekir ve bu abdena Elmalı diyor ki kulumuzu yalanladılar diye de çevirebilirsiniz burayı. Kulumuza yalan isnat ettiler diyor. Bu tekzip çünkü Kevbebe'nin bastarı tekzip yalanlamak demek. Bugün günlük Türkçede de kullanılıyor özellikle hukuk dilinde işte tekzip yayınlamak diye bir iddiayı yalanladığınız zaman ona tekzip deniyor. Yani Hazreti Nuh'u ama orada Nuh demeyip kulumuz demesi de çok kıymetlidir. Peygamber peygamber efendimiz için de mesela kelime-i şahadette özellikle ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu yani bir peygamber ne kadar yüce olursa olsun işte Nuh Aleyhisselam ulul azm peygamberlerin ilkidir. Kur'an'da çok üzülmüştür. Ee, ne kadar e, değerli, üstün, yüce olursa olsun Allah'ın kuludur. Bu bizim defa bütün düşüncelerimizin temelini oluşturur. Yani kelime-i dine girdiğimizi düşünecek olursak, hatırlayacak olursak, e, bütün hayata bakışımızın, yani biz ne kadar üstün olursak olalım, ilimde, hikmette, marifette, Allah'a yakınlıkta, becerilerde, işte dünyevi güç, başarı, ne olursa olsun bir defa her şeyden önce biz kuluz. Yani bu kul bilinci, bütün düşünce sistemini bambaşka bir alana taşır. Bir de mesela bugün hümanizmin ve insana verilen aşırı değerin, insanı aşırı önemsemenin sonucu olarak insanın kendisini her türlü hakikatin kriteri, ölçüsü olarak görmesi var. Yani bunun tam karşısında tanrı insan fikri var. Kulumuza yalan isnat ettiler. Ve galuhu dediler ki mecnunun, delidir yani mecnundur dediler Hz. o için. Ve ve zucir, vezucir, zeyir ettiler anlamına geliyor diyeceksiniz ki Türkçe'sini söyle şunun, zeyir etmek çok fazla zorlamak, baskı yapmak demek. Yani engel olmaya çalışmak, eziyet edildi, engellendi, e, tebliğden men etmek için azarlandı, aşağılandı, alay edildi. E, ben e, Nuh'un oğlunu ve hanımını da bir de bu pencereden de e, bakmayı hep e, hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani yıllar boyunca, çok uzun yıllar boyunca hep toplum tarafından alay edilen, Aşağılanan, etrafında birkaç tane ayak takımından, yani o günkü toplum için söylüyorum, ayak takımından alt tabakadan birkaç kişi var. Yani bir hayal edin kendinizi. Ee, onun dışında bütün ileri gelenler, işte toplumun güçlü insanları, varlıklılar, e, daha bilgi sahibi işte o güne göre kimse, yani sözü dinlenenler, e, kanaat önderleri hepsi sizin babanızla alay ediyor. Aşağılıyor, dalga geçiliyor, küçümseniyor, hep böyle e, engellenme, konuşturulmuyor. Yani hiçbir yerde itibar görmeyen bir babanız var. E, bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani şey, ruhun oğlunu da anlayalım, onunla da empati yapalım anlamında söylemiyorum. Bazen iman etmenin ne kadar yüksek bir güç gerektirdiğini e, göstermek için söylüyorum. Ben hatta acizane yani şöyle söylerim hep güçlü bir iman güçlü bir karakter üzerine inşa edilebilir. Yani böyle topluma aldırmayan takdir bağımlısı olmayan insanların kanaatlerini çok da böyle önemsemeyen hani güçlü kendinden emin kibir anlamında değil tekrar aman tanrı yani tanrı insan anlamında değil kibir ve büyüklenme anlamında değil ama gittiği yoldan emin olan bir şey doğruysa hiçbir şeye aldırmayan işte bizim toplumumuzda da bunun hem yakın tarihte hem uzak tarihte örnekleri var. Ee, ne bileyim hani aklımıza gelen çok hani ismi güncellendiği için tekrar Şule Yüksel Şenler gibi, Gülsen Ataseven gibi, e, efendim yani e, Biricik yani. O günkü dünyada tek başlarına e, ve çok e, şiddetli muhalefet görüyorlar. E, ona rağmen yolundan dönmeyen güçlü karakterlerin yürütebileceği bir şey bu. Ve bu şartlar altında yani. Hatta bu ne boyuta kadar vardığını, yani bu engellemenin ne boyuta kadar vardığını Elmalı Merhum Şuar'a suresinin 116. ayet kelimesiyle delillendiriyor. Diyorlar ki kavme, Le illem ten tehi ya nuhu. Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen, bu bizimle Hani uğraşmaktan tebliğden vazgeçmezsen, le tekünenle minel mercu seni red edecez diyorlar. Yani taşlanarak öldürülmekle tehdit ediyorlar. Bakın bu tehdit tarih boyunca pek değişmemiş. Hazreti İbrahim'in babası da Hazreti İbrahim'i bu şekilde tehdit edecek, bu göreceğiz geldiğimiz zaman inşallah. Ve de A ve sonunda Kur'an kısayı anlatırken kısaları anlatırken böyle aradaki uzun tekrarlanan günleri anlatmaz yani tam zamanlı değildir Kur'anın kıssaları. aradan yıllar yıllar geçer ve sonuna gelir mesela en önemli kısımları söyler ve de A rabbehu Hazreti Nuh Rabbin'e yalvardı ne diyor en ni ben yenildim ya Rabbi diyor Mağlup oldum. Yani ben bu kadar hani daha buradan gitmiyor ve başarılı olamadım. Sen tasir benim yardımcım sen ol, öcümü sen al, sen bu işi tamamla diyor yani. Hani ben yenildim bu kadar diyor bunun üzerine 11. ayette فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَائِ بِمَا اِمْ مُنْ ve bunun üzerine fe, takibiyedir yani Hz. Nuh'un bu duası üzerine Nuh suresinde bu dua daha şiddetli bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Yer yüzünde gezip dolaşan hiçbir kafir bırakma diye dua ediyor Hz. Nuh. Bu dua üzerine göğün kapılarını açtık diyor. Nasıl ama? بِمَا munhemir çok kuvvetli sel akıtarak yani adeta Semanın kapıları açıldı, gök kubbe yarıldı, gök gökten böyle sel gibi, hani damla damla değil de sel gibi yağmurlar yağmaya başladı ve fençernel arda uyuyan ve yeryüzünden de pınarları fışkırttık ve kaynaklar halinde coşturduk. Sel tekalma o, iki su bir araya geldi diyecek, yani göğün suları ile yerin suları birleşti diyecek fakat maani demeyip yani göğün suları ve yerin sularını iki ayrı su demeyip e, tekil kullanması, elmalı buna dikkatimizi çekiyor su birleşti demesi e, göğün ve yerin tek su haline geldiğini yani her taraf su haline geliyor yani artık yağmurla yerden fışkıranı ayırt edemiyorsun hani birleşiyor ve bütün e, görebildiğiniz evren, görebildiğiniz alem tek su haline geliyor e, ala emrin ad-udir yani ezelde takdir olunmuş bir hüküm üzere, takdir olunduğu üzere efendim göğün ve yerin suları birleşiyor, tek bir su haline geliyor. Her yer, bütün evren su oluyor. Öyle bir film vardı, su dünyası diye hatırlıyorum böyle birkaç sahnesini, baştan sona kadar izlemedim ama ya da izlediysem de unuttum çok eski bir hatıra bunun ne demek olduğunu böyle aşağı yukarı bize gösterebilir bir salın üzerinde kalıyorlar insanlar insanlar yani salların üzerindeler ve her yer su, kara yok yani bunu biz yaşamadan bilmemiz için işte bu filmler var <gülüyor> Melek'ciğim ee, bize göstermeye çalışıyorlar Nuh tufanı ile ilgili de e, filmler var bildiğim kadarıyla belgeseller var filmler var arkadaşlar onlara da bakabilirler en azından bir fikir vermesi için e, ben bu tufan meselesine çok takılmış değilim işte bu tufan bölgesel midir evrensel midir e, diye tartışmalar var yani bütün dünya mı sularla kaplandı yoksa hani Nuh kavminin yaşadığı bölge mi varla kaplandı son durumu bilmiyorum ama e, tarihçiler bunun yerel olduğunu söylüyorlardı en son benim baktığım kadarıyla e, hatta e, bu tufanın işte Orta Doğu'da vuku bulduğunu Akdeniz'in sularının Karadeniz'e boşaldığını yani bütün Anadolu'nun sellerle kaplandığını işte Nuh'un gemisinin de Cudi Dağı'na e, konduğunu daha sonra Tufan'dan sonra e, söylüyorlar Ağrı Dağı'nda ve diğer işte Anadolu coğrafyasında Nuh'un Nuh gemisini çok aradılar yani arama çalışmaları yaptılar e, bu yüzden de hatta e, izlediğim belgeselde e, Anadolu coğrafyasında endemik bitkilerin çok zengin olduğunu işte bu selden dolayı bir, bir tamurlarla kaplanıyor mineraller e, kalıyor o selden sonra e, çok değerli bitkilerin dünyada başka yerde bulunmayan çok değerli bitkilerin olduğunu hatta bu yüzden hala e, son durumu yine bilmiyorum yani bunu bir ihbar gibi veya bir bilgilendirme gibi kabul etmeyin ama e, gelip böyle bizim yaylalarımızda dağlarımızda bu endemik bitkileri araştıran ve yurt dışına götüren e, bir takım e, ki hırsızların <gülüyor> onlar hep yapmışlardır bu hırsızı, hırsızlığı yani tarihi eserlerimizden tutun da koskoca e, taş yapılara kadar e, efendim çalıp götür. Ve bu devam ediyor diye düşünüyorum. Yağmacı zihniyet çünkü. İşte Irak'ı işgal ettiklerinde bütün müzeleri yağmaladılar mesela. Ee, düşüne, düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika'da Irak'ın şehirleri gibi bir şehir var mı? Yani Irak'taki o e, tarihi kültürel eserler bir zenginlik var mı? Yani onları yağmaladılar. Her neyse. Biz orayı bırakalım. Bana da makul geliyor yerel olması bu tufanın ama yine de Allah bilir doğrusunu. Sadece ben kendi kavrayışıma yakın olanı söylüyorum. Fakat işte Güney Amerika yerlilerinden tutun da dünyanın en uzak köşelerine kadar bütün efsanelerde, mitolojilerde veya böyle çok eski anlatılarda tufanla ilgili bir hikayenin olduğunu söylüyorlar araştırmacılar. Bu da nasıl olabilir? Yani aciz anep kanaatim zaten Nuh Aleyhisselam döneminde yani yeryüzünün neresinde insan yaşamı vardı? Ne kadar vardı yani? Bu insanlar çoğalarak, da hele tufandan sonra hayatta kalanlar çoğalarak e, dünyaya dağıldılar. Çok uzun bin yıllar içerisinde yani. O dönemde henüz de, denizler de birleş, şey karalar da birleşikti kıtalar. Bugünkü gibi aralarına denizler girmemişti. Kıtaların ayrışması çok uzun bin yıllar, milyon yıllar içinde gerçekleşti. Ve bunlar kuşaktan kuşağa aktarılırken tabii efsaneleşerek araya başka detaylar katılarak masal ve mitoloji mahiyetine bürünerek bütün kültürlerde yer ettiğini düşünüyorum. Bazı araştırmacılar dini böyle inkar etmek için işte tarihten malzeme toplamaya çalışanlar, dinlerin uydurulmuş olduğunu yani insan zihninin ürünü olduğunu anlatmaya çalışanlar bu bütün kültürlerdeki tufan hikayesini alarak işte gördüğünüz bu hikaye bütün kültürlerde var Muhammed de haşa oradan almış ve işte kendi söylediği kitaba yerleştirmiş diyorlar ben de tam tersini düşünüyorum bütün kültürlerde var çünkü olmuş yani gerçekten olmuş ve sonra da o anlatılarak yayılmış olabilir diye düşünüyorum bu ezelde takdir edilmiş olması ne demek tufanın yani suyun miktarının ezelde takdir edilmiş olabileceğini söylüyor yani yeryüzünde dolaşan su miktarı hep sabittir e, diyor elmalı. İşte buharlaşır sonra yağmur olur tekrar yağar ama sabit bir miktar vardır. E, bu olabilir, bu kastedilmiş olabilir diyor. Ve hamelnâhu alâ zâti elvahin ve dusûr ve Nuh'u da e, biz taşıdık e, onu elvah ve dusûr üzerinde. Elvah levhalar e, yani e, ağaçtan yapılmış e, şeyler Kalaslar diyelim ve onları birbirine bağlayan, perçinleyen halatlar veya başka perçinler üzerine. Yani çok basit bir şekilde işte tahta levhalar ve bu levhaları birbirine bağlayan bağlar üzerinde biz Nuh'u taşıdık. Ecri bi e'yunina bizim kontrolümüzde, bizim gözümüzün önünde efendim o akıp gidiyordu o gemi yani bir, şey, bir insanı arkadaşlar Allah koruduğunda hiç akla hayale gelmeyecek şekilde çok basit bir şeyle yani Nuh'un gemisini çünkü Nuh Aleyhisselam gemiyi hazır bulmadı arkadaşlar gemiyi melekler falan yapmadı biliyoruz ki kendisi yaptı ve çok uzun sürdü yapması elle yapıyor o günkü teknolojiyi düşünün o uz uzun süre boyunca da göreceğiz Nuh Aleyhisselam'la böyle geçerken yanından hep alay ettiler yani adama gerçekten bir gibi bakıyorlar yani. Bu belirmiş olmalı yani çünkü o güne kadar bir gemi de yok <gülüyor> insanların bildiği suyun üzerinde giden ve dağın başında hani bir deniz kenarında falan da yapmıyor yani dağın başında bir gemi yapıyor. Ee, çok e, küçümsediler, aşağıladılar ve sürekli alay ettiler Hazreti Nuh'la. Yani bir insan elinin ürünü olan basit bir geminin e, bütün hani, o günkü bilinen dünyayı kaplayan bir tufandan nasıl kurtulabildiğini ama işte kendine çok güvenen o muktedir insanların, o günün zenginlerinin, güçlülerinin nasıl boğulup gittiğini bunun bizim için bugün ne anlama geldiğini hepimizin tekrar tekrar düşünmesi lazım. Çok sevdiğim uzun yıllardır belki 30-40 yıldır anlattığım küçük bir hikaye okumuştum. Bir çocuk masalı yani. İşte çocuk babasıyla oyun oynuyor. İki askerleri var, kurşun askerleri paylaşıyorlar ve savaş şeyi oyunu oynayacaklar. İşte babasının ordusu var, kendisinin ordusu var falan. Babası diyor ki, şimdi sence diyor hangi ordu yenecek diyor, hangi ordu kazanacak savaşı diyor. Yani diyor ki demek ki öyle yetiştirilmiş aslında bize verilen bir mesaj o. Çocuk kitapları bu arada çok değerli mesajlar verebiliyor, güzel yazılmış bir çocuk kitabı. Ama çocuk kitabı yazmak da büyük uzmanlık ister. Şimdi herkes çocuk kitabı yazıyor çünkü çok sattığı için herhalde diye düşünüyorum. efendim. Çocuk diyor ki Allah hangisini tutuyorsa o ordu yenecek diyor. Yani sayı çokluğuna, işte alet edevat çokluğuna hangisinde daha çok silah var, hangisinin komutanı daha becerikli, onlara bakmadan Allah hangisini tutarsa diyor. Bu şu demek değil. Sakın bu sonuç çıkmasın. Şöyle sunumumdan hemen benim azizim onu da çağrıştırdı. Yani siz tedbiri boş verin. İşte güçlü bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Çok donanımlı olmanıza gerek yok. Allah seni tutarsa zaten sen kurtulursun. Hani kendi sorumluluğumuzu Allah'a bırakmak anlaşılmasın bu söylediklerimizden sadece yani Allah birisini tuttuğunda Allah birisini koruduğunda ona sahip çıktığında onun yeryüzündeki konumunun ne olduğunun hiçbir önemi yok Allah onu korur. Ama bazı peygamberler de öldürülmüştür mesela. Onların hikayelerini bilmiyoruz. Biz sadece onların bazı peygamberleri öldürdüklerine dair ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Buradan da biliyoruz ki hitap yani tebliğ yaptıkları, hitap ettikleri toplum tarafından öldürülen peygamberler var. Hani dünyevi açıdan baktığımızda, dünyadaki başarı açısından baktığımızda başarısız olmuş görünüyorlar. Yani bir dava bir yola çıkmışlar, bir davaları var ve sonunda öldürülmüşler. Ama o da bir kazançtır. Yani bizim bunu kazanç olarak görebilmemiz için ahirete inancımızın çok kuvvetli olması lazım. Valla e, benim dönüp geldiğim yer, yani bu 30-40 yıllık e, işte insanlara din anlatma, kendime tabii en başta e, anlatma e, serüvenimde dönüp geldiğim yer e, ahireti e, formülün dışında bıraktığınızda bu hayatla ilgili hiçbir şeyi e, dinle tam olarak ördüştüremezsiniz. Örtüş, yani kader, takdir, başarı kazanan kim, kaybeden kim Allah'ın rızası ne, ne geliyorsa aklında bunların hepsinde ahiret inancı formülün en önemli bileşenidir yani. Onu çıkardığınızda çöküyor, sistem çöküyor. Bu nedenle bütün peygamberler dikkat ederseniz Allah'ın birliği ve öldükten sonra dirilip onun huzuruna varacağımız ilkesi etrafındadır. Bütün peygamberlerin getirdiği mesajlar. Bizim gözümüzün önünde e, o gemi akıp gidiyordu diyor 14. ayette limenkane küfir. E, şu kişinin lehine ki e, kendisi tekfir olundu. Yani kabul edilmedi, nankörlükle karşılandı, kadri bilinmedi, i̇şte tekzip edildi. O kişi için biz bu gemiyi gözümüzün önünde böyle o dev dalgalar içerisinde gözümüzün önünde o gemiyi böyle akıp gidiyordu. Ee, ne demiş Elmalı? Kadri bilinmeyip nankörlükle karşılanmış olan zata yani Hz. Nuh'a mükafat olarak onu teksi edenler gark olurken Boğulup bilerken o böyle hıfsı ilahi ile mahfuz bulunuyordu. Şimdi Nuh aleyhisselam bunu başka yerlerde de göreceğiz. Biraz tekrar olacak tabi ister istemez Kur'an'ın anlattığı şekliyle gittiğimiz için Nuh aleyhisselam insanları imana davet etti çok uzun bir sürede ve iman edenler çok az işte 10 kusur 11 12 kişi olduğu söyleniyor. Büyük bir çoğunluk inkar etti. Sonra gemiyi yapmaya başladı. Sonra sular kabarmaya başladı. Acaba o arada, mesela böyle bir bilgimiz yok, o arada böyle gemiye binmek isteyen oldum. Bazı kıyamet filmlerinde de vardır bu. Bir tane izlediğimi hatırlıyorum. Büyük gemi var böyle. İşte ona binenler kurtulacak sadece. Her yeri seller kaplıyor falan. Ondan sonra sadece çok zengin olanlar orada bilet almışlar önceden. Onlar binebiliyorlar. İşte helikopterlerle falan onlar alınıyorlar. Diğer galibanlar binemiyorlar. Ee, Nuh'un gemisi tabii öyle değil. Oradaki zenginlik, iman. Şimdi diyeceğim şu, yani... Ee, Azrail'i gördükten sonraki iman nasıl fayda etmiyorsa, tufanı gördükten sonraki korku ve teslimiyet de fayda etmiyor. Ne dedi çünkü Cenab-ı Hak? Bu gemiye sadece sana iman etmiş olanlar binebilir. Yani e, son vakit geldikten sonraki iman artık fayda etmiyor. E, o yüzden böyle o son şeyi e, yani ben son anda e, şey yaparım falan diye düşünmemek gerekiyor. E, baştan biri e, tercihimizi e, doğrudan yana, haktan yana yapmış olmak gerekiyor. Şimdi çok yaşadığımız toplumsal tecrübeler de aklıma geliyor da onları çok örnek vermek istemiyorum. E, sizler uyarlarsınız onları. Yani böyle bazı insanlar işte esen rüzgara göre hani rüzgar kimden tarafa esiyorsa. O tarafa böyle bir hemen şey yaparlar, e, yönelirler. Belki insanlar nazarında bu e, makbul de olur, kabul de görürler. Yani diyelim ki işte çok varlıklıdır, çok vazgeçilmeyecek birisidir, çok kıymetli birisidir e, veya satın alır mesela şeyine özgürlüğünü veya işte konumunu belli bedeller ödeyerek satın alır ve her devrin insanı olabilir bazı insan ben de baktığımda yani böyle yargılamak çok hoş değil ama ne yazık ki yapıyoruz kimseye söylemiyorum ama kendi içimden bazı insanların böyle her devrin insanı her ortamın insanı her ortamda parlayabiliyor yani her ortamda oradaki şeyin kabın şeklini alabiliyor ee, ama bu Allah katında böyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü Allah katında Cenab-ı Hakk'ın katında bizim değerimiz öyle harcadığımız parayla ya da ne bileyim işte bir takım kariyerlerimizle, titirlerimizle falan değil. Tek bir ölçü var Allah katında bize değer kazandıran kalbimizdeki iman Yevme la yenfe'umalun ve la benun Hazreti İbrahim'in sözüdür bu ee, O gün ne mallar ne oğullar fayda verecek. Benun aslında Kur'an-ı Kerim'de şeydir, nüfuz. Yani insanın e, toplumdaki saygınlığı, sözünün geçerliliği, yani çok kişinin onun ağzına bakması mesela. Çok böyle sözünün e, itibar bulması. E, bunlar kıyamet günü fayda vermeyecek. Sizin statünüz, işte etkinliğiniz, sevilme, seviliyor olmanız, korunuyor olmanız bunların hiçbir faydası olmayacak. Zenginliğinizin de faydası olmayacak. İlla men etallâhe bi kalbin selim ancak dost doğru kalple kim Allah'ın huzuruna varmışsa, o fayda görecek yani Nuh'un gemisini böyle bir kıyamet gününe de benzetebiliriz kurtulanlar arkadaşlar baştan beri iman etmiş olanlar olacak bu açıdan biz bu olaya bakarken insanlar nazarındaki yerimizle Allah nazarındaki yerimizi çok iyi ayırt edebilmeliyiz arkadaşlar Allah katında bizim yerimiz neresi neresi Peki nasıl bilebiliriz Allah katındaki yerimizi? Çünkü bu da bir ciddi soru, ee, ciddi bir problem yani inanan, samimi bir Müslüman için. Ee, iki tane, bir iki tane böyle Sufilerden, büyük Sufilerden bu konuda sözler söyleyenler var. Ee, Allah katındaki yerinizi merak ediyorsanız, Kalbinizde Allah'ın yerinin neresi olduğuna bakın. Yani sizin kalbinizde Allah'ın yeri neresiyse sen, senin Allah katındaki yerinde orasıdır e, derler. Bir de e, Harisel Muhasibi'nin mi yoksa Allah İskenderi'nin yanılmıyorsam bir sözü var. E, o da diyor ki e, Allah katındaki yerini merak ediyorsan Allah'ın seni bu dünyada hangi iş için kullandığına bak diyor. Ee, neyle geçti ömrün, nasıl geçiyor, neyle meşgulsün, sen nerede işe yarıyorsun, insanlara neresinden dokunuyorsun, e, buraya bak diyor. Ee, tabii bunlar birer gösterge ama yine de emin olamayız son nefese kadar. İslam'ı diğer dinlerden özellikle Hristiyanlık ve Yahudilikten ayıran, ee, pek çok nitelik var ama en önemli niteliklerden birisi budur. Biz son nefese kadar arkadaşlar bir gerginlik içinde yaşarız. Yahudiler çok emindir. Zaten onlar Allah'ın seçkin kulları ve cennet onlar için. O yüzden de hiç cennet için çalışmazlar. Mesela Yahudilikte ahiret için çalışma yoktur. Çünkü ahiret zaten onların Öyle inanıyorlar. Dolayısıyla onlar bütün güçlerini dünya için e, harcarlar. Hristiyanlara göre de zaten İsa bizi kurtarmıştır. Sen İsa'ya inandığında zaten kurtulmuş oluyorsun. Allah babadır. Yani yakar mı evlatlarını? Bizler hani unuturduklarıyız. Öyle bakıyorlar. Ne biz varız yani. Durumumuz belli değil. Hatta bir genç arkadaş anlatmıştı. Batılı bir tanıdığı dindar bir Hristiyanmış arkadaşı. Böyle olduğunu öğrenince Müslümanlıkta yani son nefese kadar durum belli değil. Yani Bunu sen bu gerginlikle nasıl yaşıyorsun demişti. Yani kendinden emin olmadan cennetliyim kesin bilmeden bizler e, o gerginlikle yaşarız bizi işte hayırda tutan da odur zaten onlar da o yüzden çok kolay sapabiliyorlar devam edelim son ayete geldik ve le gad ayeten biz onu e, bir ayet olarak bıraktık o gemiyi yani e, bir işaret bir alamet olarak bıraktık ve hel min muddekir hani nerede öğüt alan, ibret alan diyor allah Teala burada ne kastediliyor yani Hz. Nuh'un gemisinin kalıntılarını, kalıntılarını mı bir ibret olarak bıraktı Elmalı Hamdi Hazır diyor ki bundan ziyade diyor gemi dinsinin yani gemi denen bir aletin Nuh tarafından bulunmuş olması ve onun o az, yani yeryüzünde hala fırtınalar var o azgın dalgalarla baş edebiliyor olması insanın böyle sanki bir deniz kabuğunda gibi, okyanusta kıyasladığınız zaman bir ceviz kabuğuna binmiş gibi yani ona güvenerek onun üzerinde gidebilmesi, ulaşabilmesi Kuranda gemi gemilerin denizlerde yüzmesi birkaç yerde Allah'ın bir ikramı, bir nimeti Allah'ın vardığını gösteren delillerden olarak sunulur. İşte gemi olayı Cenab-ı Hakk'a bize hatırlatacak, onun kurtarıcılığını, ona sığınmamız, onun yanında yer almamız gerektiğini bize hatırlatacak bir muhtıra olması, bir hatırlatıcı olması murat edilmiştir diyor. Çünkü diyor bunda ibret ve tezekkür sahası daha geniş ve daha umumidir diyor. Yani... Nuh'un gemisine spesifik olarak Nuh'un gemisini ibret olarak kabul ettiğimizde o çok az insana hitap eder. Ama gemi olayının e, bizim için bütün insanlık için bir ibret olması çok daha geniş tesiri çok daha etkisi çok daha umumidir. Aynı zamanda arkasından gelen Fehelmin Mutbekir uyarısının bu hitabın anlamı da daha bariz olur böyle yorumladığımızda. Çünkü Fehelmin Mutbekir her gemiyi gören veya duyanın düşünmesi lazım gelirken düşünen mi var? diyor allah Teala. Ee, efendim, e, Araf suresine geçmeyelim. Ne yazık ki gene ben işte böyle <gülüyor> bu kadar yetiştirebiliyorum. Ee, geçmeyelim. Or e, orada ee, Elmalı'nın bir tefsir yapmadığını söylemiştim. Fakat ben kendi çıkarımlarımı not ettim ee, arkadaşlar. Orada da böyle 3 sayfa kadar e, kendimce yaptığım çıkarımlar var. Onları bir sonraki buluşmamızla paylaşalım inşallah. Ee, bu arada ben şunu da söyleyeyim. Benim bir e, hobilerimden birisi düzenli olarak yapmasam da arada aklıma gelir. Ee, böyle fırtına, özellikle denizlerdeki fırtınaların videolarını seyretmeyi çok severim. Allah'ın gücünü kudretini bize gösteren ee, yani arkadaşlar biz 5 kilo suyu bile 5 kilo sıvıyı bile bir yerden bir yere taşımaktana kadar zorlanıyoruz. O böyle dalgaların metrelerce yükselmesi yani ve bizim yaşadığımız e, bu dünyada hani kendimizi çok emniyette zannediyoruz ya işte bir deprem bölgesinde yaşıyoruz. Şöyle azıcık bir sallandığımızda hani toprağa bile güvenemeyeceğimizi anlıyoruz. Dolayısıyla o afet mesela yanardağ videolarını izlemeyi severim. Diyeceksiniz ki nasıl bir malzor <gülüyor> bu yani, <gülüyor> yani. Onlar bana e, bu dünyanın faniliğini, bu dünyada hani e, böyle çok güzel gün batımında bir denize bakmak bize çok huzur verirken aynı deniz bir fırtınayla çalkalandığında nasıl bir dehşete düşürüyor. E, onları bilmiyorum. Belki de psikolojik bir şey vardır, bir takıntı vardır bir yerlerde. Bakın kendimi de ifşa ediyorum bu şekilde. E, onlara bakmayı severim yani. Ve gemilerin iyi yönetilen bunlar mesela o fırtına yanar da vesaire bu tip belgeselleri e, hatta kurgusal filmleri izlemeyi severim e, çünkü Allah'ın gücünü kudretini bize gösteriyor e, bu dünyanın güvenilmezliğini geçiciliğini bize gösteriyor sadece Titanik olayı bile e, değil mi hani batmayacak gemi biz yaptık falan diyorlar e, ve çok basit bir şekilde e, batıyor. Ee, Allah'ın gücü kudreti arkadaşlar böyle çok muazzam, büyük bir güç olarak gelmeyebilir. Çok basit bir yerden gelebilir. Yani bir karıncanın işte Nemrut'u öldürmesi gibi oradaki hikayedeki gibi Rüzgarın ters taraftan esmesi gibi ya da senin işte mesela uçak kazalarıyla ilgili bir yazı okumuştum. Genellikle pilotla kule arasındaki iletişim hatasından birçok uçak kazası yaşanıyor mesela. Oradaki çok küçük bir insani hata yani sen mükemmel bir alet yapmışsın. Hani Bütün insanlığın tecrübesini ve servetini ortaya koyarak bir şey üretmişsin. Ama küçücük bir insani hatadan ee, o paramparça olabiliyor. Ee, bunları e, izlemek, öğrenmek yani onu Nuh'un gemisini illa yaşamamız gerekmiyor. Ee, Bende çok etkili oluyor. Bilmiyorum sizi ama depresyona sokacaksa üzecekse siz yapmayın. Ee, fakat ben kendi böyle bir küçük alışkanlığım var. Onu da sizinle bu vesileyle paylaşmış olayım. günlük burada bitirelim. Ee,